Açık gaste. Evet hemen dönelim Cumhuriyet davasına. E, davalar ilk safa bitmiş oldu, kararlar verildi ve Adalet'in utancı diye veriliyor. Akın Atalay da 541 gün sonra özgürlüğüne kavuştu. Şimdi dün gece e, sabahın erken saatlerinde serbest bırakılmasında nasıl olduğuna bakalım. Hakim Hatun Bey. Heh, evet. Bu söyleyecekler galiba evet. Arkadaşlar. Hocam, Hocam. Hocam. Hocam. Hocam. Çok, evet. çok uzun şeyler söylemeyeceğim. Kimseyi zor durumda bırakmayacağım. Ayaküstü konuşmayı çok sevmem. Söyleyeceklerim <gülüyor> e, öfkeli şeyler değil. Sadece şunu söyleyebilirim. Ee, daha bundan sonra konuşacağımız çok şey olacak elbette ama şunu bilsinler o sözümüzün arkasındayım ee, korkunun olduğu yerde adalet olmaz Türkiye'de adalet yok yargı yok ben bütün duruşmalar boyunca çıktığım duruşmalarda hiçbir zaman mahkeme ya da hakim terimini kullanmadım çünkü Türkiye'de bunların olmadığını biliyorum. Nezaketsizlik göstermemek için sadece sayı meyhet dedim. Orada bir kurul vardı. Ama bizim işimiz kişilerle değil, bizim işimiz sistemlerle, onların isimlerinin Ali, Ayşe, Veli, Fatma olması önem taşımıyor. Önemli olan Türkiye'de bir yargılama yapılmadığını, adliyelerin artık bir mağduriyet üretme merkezi haline geldiğini Herkesin görmesi ama artık korkutamıyorlar, sonuç alamıyorlar. Bu da bu da artık büyük bir delik açıldığını göstermiştir. Cumhuriyet gazetesi özeline gelince, Cumhuriyet gazetesini hep söylediğimiz gibi korkutamazlar. Aynı şekilde gerçekleri okurlarına aktarmaya devam edecek. Bunun yapılamaması için ellerinden geleni yaptılar. Tehdit ettiler olmadı. Ambargo uyguladılar olmadı. En son en son olarak da bizleri rehin aldılar. Fidye olarak Cumhuriyet gazetesini istediler. Çünkü biliyorlardı ki bu gazete parayla satın alınamaz. Belki rehinler karşılığı alırız diye. Alamazlar arkadaşlar. Kimse de veremez burayı. Bundan sonra da görecekler. Üstelik de nasıl habercilik yapılır arkadaşlarımız onlara gösterecek. Çünkü biz İkinci ve intikamcı olmayacağız. Bundan sonra da olmayacağız. Bugüne kadar olmadığımız gibi. Şimdilik söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok sevinçliyim ama, ama şunu da unutmayalım lütfen. İçeride yüzlerce gazeteci, öğrenci, akademisyen, memur, hukukçu bir sürü insan var içeride. Ve bu mağduriyet üretim merkezlerinin mağduru durumdalar onları onları çıkarmak bütün herkesin boynunun borcudur. Ama inanıyorum ki çok az kaldı. Her şey her şey her gecenin sabahı olduğu gibi sabaha doğru çok yaklaştık. İnşallah onları da yakında aramızda görürüz. Teşekkür ediyorum. Evet 541 gün sonra özgürlüğüne kavuşan Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Avukat Akın Atalay konuşuyordu korkunun olduğu yerde adalet olmaz dedi. Türkiye'de adalet olmadığını ama bizim işimiz kişilerle değil, sistemle dedi. Türkiye'de adaletli yargılama olmadığını herkesin görmesi gerekiyor. Artık korkutamıyorlar. Cumhuriyet Gazetesi okurlarına aktarmaya devam edecek. En son bütün yapılan her şeyden sonra bizleri rehin aldılar. Ama rehin alamazlar ve veremezler. Mağduriyet üretim merkezlerinin bitmesine çok az kaldı deyip bütün içeride kalan, içeride yatmakta olan yüzlerce gazeteci, aydın, entelektüel ve başka insanların da sabaha az kaldığını söyledi. Onların da çıkmasını beklediğini gördü. Bu kararın açıklanmasının ardından 7 yıl, 3 ay, 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve tahliyesine karar verilen Akın Atalay'ın, Eşi hukukçu adaleti dinamitte açıklamalarda bulundu ve şunları söyledi. Söyler çünkü iyi bir hukukçu arkadaşımız 227'den yardımdan e, deyip terör örgütü üyesi gibi vermek indirim arttırım yani korkunç. Gazetecilik bugün ya, e, cezalandırıldı. Umarım üstinaf yargı sahibi yoksa Türkiye'nin geleceği parlak olmaz. Evet, Akın Atalay'ın eşi adayetine mitte. Umarım istinaf üstü mahkeme bozar, yargıtayda. bozar. Yoksa Türkiye'nin geleceği parlak olmaz dedi. Hukuksuz karara tepki gösterdi. Cumhuriyet davasına ilişkin olarak şimdi de gazetenin genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu'nun açıklamasına kulak verelim. 7,5 yıl hapis cezası verildi kendisine. Ama nasıl devam edeceğini, cesaretle gazetecilik yapmaya devam edeceğini söylüyor Sabuncu. E, 7.30'un hafif cezası verdiler bana, e, pek çok arkadaşımla cezalar aldılar. Bu ne beni, ne e, Cumhuriyet gazetecilerini korkutur, ürkütür. E, bunlar e, bizim Türkiye'de gazetecilik yapmamamız için, e, Türkiye'de gazetecilik yaparken korkmamız için bize ve tüm camiye, tüm e, meslektaşlara yapılan bir saldırı olarak görüyorum. Ee, gerekirse yeniden gireceğiz içeriye. Ama biz cesaretle gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Bu konuda özellikle Cumhuriyet okurlarının Türkiye'de okurlarının hiçbir şekilde endişesi kaygısı olmasın. En ufak bir endişemiz, en ufak bir korkumuz yok. gazeteciliği aynen devam. Teşekkür ediyorum herkese. Evet. Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu konuşuyordu yedi buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldıktan hemen sonra e, ve e, gerekirse yeniden gireriz içeri cesaretle gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. En ufak bir okurların endişesi kaygısı olmasın en ufak bir endişemiz ve korkumuz yok aynı şekilde gazetecilik yapmaya e, devam ederiz dedi. Karar sonrasında da Murat Sabuncu bir sosyal medya hesabından da ilk açıklamasını yapmıştı. Orada da paylaşımında yedi buçuk yıl ceza verdiler. Bilsinler korkuyorsam şerefsizim. Bu ülkede kalacağım. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da cesaretle gazetecilik yapacağım. Memleket ve meslek aşkımı hiçbir karar öldüremez demişti. ...hem kendi sesinden yaptığı açıklamayı hem de bu sosyal medya üzerinden yaptığı tweet mesajını e, aktardık. Şimdi e, Cumhuriyet davasında çıkan karara ilişkin olarak e, Avukat Can Atalay'ın e, yaptığı açıklamalara kulak verelim. Ya şöyle söyleyeyim... E Beni bile şaşırtan bir e, karar e, Asgari sınırdan bu kadar ayrılmasının Mahkemenin e, Beklemiyordum e, Şu kısmı anlaşılmaz Fetullahçılara Yani Fetullahçılara verdikleri standart Neredeyse e, Üyelikten verdikleri standart cezanın dahi Üstünde ceza verdiler Dört e, kişiye, dört sanığa Akın Atalay, Murat Sabuncu Aydın Engin Ve Ahmet Şık'ın cezaları bu açıdan e, dikkat çekici. E, TCK'nın 220. maddesinin 7. fıkrasını bu şekilde e, yorumlamaya başlamak Türkiye'de gazetecilik açısından e, çok kritik bir eşik. Geri nasıl dönülür bu eşikten e, bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim. E, Türkiye'de bu koşullar altında gazetecilik yapmak, sadece haber yapmak, sadece manşet atmak Sadece e, birinci sayfayı tanzim etmek e, dünkünden çok daha zor olacak. Bunu herkes e, böylece bilsin. E, bugün duruşma salonunda söylendiği için burada da söylemekte sakınca yok. Hatta yarar var. E, Bu da hukuk devleti demiyoruz. Yani bunun adı hukuk devleti değil. Evet, Can Atalay avukat. Cumhuriyet ne yaptığı açıklamada. Şunu söylüyor, buna hukuk devleti demiyoruz. Zaten duruşma salonunda da bu söylendi. Bunun adı hukuk devleti değil. Ve bundan sonra e, yani bir eşik aşıldı, kritik bir eşik aşıldı e, Türkiye'de gazetecilik açısından diyor. Bu koşullarda gazetecilik yapmak, haber yapmak, birinci sayfayı tanzim etmek, sadece manşet atmak bile dünkünden çok daha zor olacak. Bunu herkes bu şekilde bilsin diyor. Ama aynı zamanda da. İşte e, Murat Sabuncu'nun da daha önce yayınladığımız sözlerinde e, duyduğunuz gibi e, şey net bir e, bundan sonra da cesaretle gazetecilik yapacağı konusunda e, hiç kimsenin tehditde olması gerektiğini söyleyen gazeteciler ve yöneticiler var. Şimdi e, Cumhuriyet Halk Partili Sezgin Tanrıklu Milletvekili davada alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu. E, ona kulak verelim. Dün başlayan yargılama bugün sona erdi ve biraz önce de mahkeme hükmünü açıkladı ve maalesef e, mahkeme bizi şaşırtmadı ve adalet gerçekleşmedi. Biraz önce gazetecilik ve halkın haber alma hakkı mahkum edildi ve ağır mahkemet kararlarıyla, hükmüyle mahkum edildi. E, aslında burada bir mahkeme de yapılmadı, bir yargılamada yapılmadı. Cezaevi kampüsü içerisinde her zaman söylüyorum mahkeme olmaz, yargılama olmaz. Daha önce talimatla açılan bir dava vardı. O talimatın içerisinde bir hüküm cümlesi de vardı. Mahkeme bugün o hüküm cümlesi içerisindeki ilamı, mahkumiyetleri açıklamış oldu. Ama bu dava burada bitmez. Cumhuriyet Gazetesi'nin kurumsal kilimine karşı açılan bir davaydı aynı zamanda. Gazeteci arkadaşlarımız, avukat dostlarımız... Boyun eğmediler. Başından sonuna kadar gazeteciliği halkın haber al alma hakkını savundular. Bugün de öyle yaptılar. Son sözleri tarihe geçti hepsinin. Tarihe geçecek gazetecilik tarihiyle ve savunma tarihine geçecek. Ee, önümüzde bir süreç var. 24 Haziran, 24 Haziran aynı zamanda bizimler açısından halkın adaletle buluşacağı bir gün olacak. Aynı zamanda Evet, Cumhuriyet Halk Partili milletvekili Sezgin Tanrıkulu ki aynı zamanda hukukçu, uzun yıllar hukukçuluk yapmış Diyarbakır Barosu Başkanlığını da yerine getirmiş birisi. E, açılan davalarla ilgili açıklamalarda e, bu dava burada bitmez dedi. Ve önemli bir şey söyledi. Her zaman söylediğini bir kez daha tekrarlayalım. E, cezaevi kampüsünde yargılama olmaz o zaman çünkü yargı baskı altında kalıyor demektir de, dedi. Aslında bir yargılama yapılmadığını söyledi. Bu sebeple bu dava burada bitmez. Boyun eğmediler ve son sözleri de hepsinin gazetecilerin gazetecilik ve savunma tarihine de geçecektir dedi Cumhuriyet Halk Partili e, Sezgin Tanrı Öte yandan şimdi bir de Diyarbakır Barosu'nun başkanı, halihazırdaki başkanı e, Ahmet Özmen de oradaydı ve Cumhuriyet davasının sonuna gelindiğinde ne, e, nasıl bir yorum yapılacağını da e, şimdi kendi sesinden dinleyelim. Evet bugün Cumhuriyet davasının sonuna geldik ve ne yazık ki mahkeme mahkumiyet kararları verdi ve halk hatta uzaklaşarak destekleyen cezalar verdi. Cumhuriyet davasına açılan davanın Cumhuriyet'in yayın politikasına açılan bir dava olduğunu bütün kamuoyu biliyor basın hürriyetine, halkın haber alma hürriyetine müdahale niteliğinde bir davaydı. Bu çıkan kararla artık diğer basın yayın kuruluşları, basın organları üzerinde de özgür bir gazetecilik yapabilme babında bir baskı unsuru olarak bu karar duracaktır. O hal uygulamalarının toplumun her alanında etkisini gösterdiğini, yargının da mevcut siyasal atmosferin tesiri altında yapmış olduğu yargılamalarla vermiş kararlara vermiş olduğu kararlara bir yenisi eklendi. Halkın haber alma hürriyeti ve basın hürriyetine yönelik bu olumsuz kararın istinaf mahkemesi tarafından ortadan kaldırılmasını umut ediyorum. Gazetecilik suç değildir. Evet Diyarbakır Barosu'nun hali hazırdaki Başkanı Ahmet Özmen Cumhuriyet davasının sonuna geldiğimizde ne yazık ki mahkeme mahkumiyet kararları verdi ve bu basın hürriyetine, halkın haber alma hürriyetine müdahale niteliğindeydi dedi. Ve yargı sosyal ve siyasi atmosferin etkisi altında kaldı dedi. Şimdi istinaf Mahkemesi, bir sonraki bir üst mahkemede bunun kaldırılacağını umut ediyorum dedi. Evet, Cumhuriyet davasıyla ilgili olarak size bazı tepkiler, yorumlar ve Konuşmalar yansıttık. Ee, çok sayıda şey var. Yani kararın basın meslek örgütlerinden büyük tepki yağdı. Türkiye Gazeteciler C Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto. Cezalar Türkiye'de yavaş yavaş halkın haber alma hakkının bitirilmesi anlamına geliyor dedi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK basın işten yapılan açıklamada cezalar iktidarın korkusunun bir tezahürü denildi bu daha önce size yayınladığımız seslerde olduğu gibi seçimde de bu iş hallolacaktır. Umudu da belirtiliyor. Bu hukuksuzluk 24 Haziran tarihinden sonra kaldırılmış olacaktır. Umudu da belirtiliyor. Türk Türkiye Gazeteciler Sendikası da TGS cezalarla gazeteciliğin resmen suç ilan edildiğini açıkladı. IPI ve RSF de yani sınır tanımayan muhabirler ve Uluslararası Basın Enstitüsü de kararı sert bir dille kınadılar. Bunun da ayrıntılarını verecek zamanımız olabilir mi bilmiyorum ama geniş bir tepki olduğu görülüyor. Yani gazetecilik suç değildir diyorlar ve ayrıntılı olarak Tepkiler gelecek. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Barış arkadaş da 542 günün içeride... ...geçirilen hesabını kim verecek demiş İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra kendi iradesiyle yurtdışından geldiğini anımsatıp haksız, hukuksuz ve adaletsiz bir şekilde içi boş ve tel tel dökülen bir savcılık iddianamesi yüzünden tam 542 gün cezaevinde tutuldu. ...yargılamak istedikleri... ...gazetecilikti... ...bunun hesabını kim verecek... ...Cumhuriyet her şeye rağmen teslim olmamış... ...ve gazeteciliğin onur kalesi... ...haline gelmiştir... ...diyor... ...avukatlardan Ergin Cinmen de... ...cezaların hukuki, siyasi olduğunu... ...belirtiyor... ...mahkemenin bu absürt kararı demiş Ergin Cinmen... ...Cumhuriyet gazetesini... ...silahlı terör örgütü haline getirdi... ...buna karşı söylenecek herhangi bir sözüm... ...yok diyor... Bahri Belen de avukat ve programcı dostumuz bu kararın hukuki bir dayanağı yok. Tamamıyla soruşturmanın başladığı ilk günden itibaren düşündüğümüz ve yargılama boyunca öngördüğümüz gibi siyasi bir karardır. Kalıcı bir karar olamayacaktır diyorlar. Çok sayıda e, basın konseyi başkanı Pınar Türenç sadece yazıklar olsun diyorum. ...diyor. Basın özgürlüğü... ...habere müdahalenin yaşandığı bir ortamdır. Yazıklar olsun demiş. RSF yani sınır tanımayan... ...gazetecilerin... ...Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu... ...gazetecilerin hukuka... ...aykırı şekilde mesleklerinden dolayı... ...sorgulanması, keyfi şekilde... ...tutuklanması, bir yıl ağır tecrit altında... ...tutuklu bırakılmasıyla... ...kalmasını beklerken... ...Türkiye hukuk tarihinde oldukça... ...hazin bir kararla karşılaştık... ...diyor. Ahim dahil tüm evrensel icatları çiğneyen bir kararlar karşılaştık. Cumhuriyet çalışanlarına verilen cezaları hiçbir zaman kabul etmeyeceğiz. Yargı bağımsız olana kadar gaz ticaretlerinin çiğnenmesinin hazin bir örneği olarak her düzlemde paylaşacağız diyor. Uluslararası Basın Enstitüsü İpi (IPI) ya da icra direktörü Barbara Trionf, Türkiye'deki mahkeme bugün çok büyük bir yanlış karar aldı çok büyük ve yanlış bir karar aldı. Gazetecilik suç değil. Türkiye'deki yargı sisteminin temel haklarının çiğnenmesine karşı gazetecileri korumakta başarısız olmasından dolayı derin bir hayal kırıklığı içindeyiz diyor. Bu şekilde hecir ediyor ve Türkiye'nin de şey sıralamasında özgür basın, basını özgür olmayan ülkeler sıralamasında 180 ülke içinde çok düşük bir seviyeye düşmesi neden duyulan endişeyi, kaygıyı ve öfkeyi de dile getirmiştik zaten. Evet. Peki diğer gazeteler nasıl kapsamışlar kendi meslektaşlarının bir? Onlar da gazete çünkü. Evet, yani şunu söyleyebilirim ilk sayfalarına baktığım zaman gazetelerin Sabah gazetesi haricindeki bütün gazeteler ilk sayfadan bu haberi duyurmuş. Galiba sabah ve e, Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında bu haber yok. Diğerlerin Kaç hepsinde. gazeteye bakıyorsun? Sayayım. Benim elimde bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz gazete var. Aşk, sekiz, bir de sözcü var dokuz. dokuz. Cumhuriyet tabii var evet. elimizde on. on. On gazete içinde cumhuriyet hariç tutuyoruz. İkisi sadece evet, ben göremedim yani <gülüyor> sabahta yok. Sabahta Afrin Türküsü için yedi yıl sonra stüdyoya giren İbrahim Tatlısı'nın Sürmanşet'ten verilen haberi var. Hiç yok mu birinci sayfadan bir Türkiye'deki en ağır bir gazeteye verilen gazetenin çalışanlarına ve muhabirlerine verilen bu son derece ağır cezalar hiç bahsedilmiyor mu? Aa, ben görmedim sonra kızıyor, kızıyorlar görmediğim diye siz de bakın. Ee, bakıyorum. Ve göremiyorlar. Yok. göremiyor işte. Ee, Köşe yazarlarına değil. bakıyorum. Mehmet Barlas, Yavuz Donat. Yok. yok. yok. Cezalar. Ha var. var i̇şte mı? cezalar. Fenerbahçe 3. Tolga ve Pepe 1 maç. Evet ya. Maç şey devamı çekmiş. Kaldığı yerden devamı çekmiş. Ha. Neyse. Ee, şeyde de yok. Star gazetesinde de yok. Yok değil mi? Evet. Diğer gazetelerde tamam. bir şekilde. Akşam da var mı? Küçük de olsa var. Akşam gazetesinde var mesela. Akşam gazetesinde... En alttan Cumhuriyet davasında sanıklara FETÖ'ye yardımdan ceza yağdı deniliyor ama FETÖ'nün dışında da başka suçlardan da bahseden başka örgütlerden de bahsediliyor. Kendi çaplarında bir özet geçmeye çalışmışlar ama pek eksik kalmış gibi duruyor. Tam kalmamış gibi duruyor pardon. Peki Sözcü Gazetesi'nde nasıl durum? Sözcü gazetesine bir bakayım. Sözcü Gazetesi'nde Türkiye basın özgürlüğünde iki sıra düştü diye vermişler. Sonra tokmağa bakayım. Tokmak'ta yok. Cumhuriyet gazetesi şey Sözcü gazetesinde cumhuriyete verilen cezalar yok mu? Bir cumhuriyet kadını var Uğur Dündar'ın yazısı olmaz mı? Cumhuriyet gazetesinde davasına diyorsunuz. verilen ağır cezalar demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiği haberi Sözcü gazetesinde yer almıyor mu yani? Türkiye'nin en çok satan gazetelerinden biri. İlk sayfasında yok. Diğer sayfalar da olabilir. Söylüyorum buradan. İlk evet. sayfasından bakıyorum sadece. Biz sadece ilk sayfalarla dinliyoruz. Vaktimiz de doldu. Ahmet Şık da enseyi karartmayın. Biz kazanacağız demiş. Haklı olanı susturma savaşını tarihte hiçbir diktatörlük kazanamadı diye bir tepki göstermiş ama çok üzüldüm. ya. Peki bir gün gazetesinde nasıl durum? Ya bir günün matba ile alakalı var. Var var var, var işte. Cumhuriyet davası sonuçlandı gerekçe. diye küçük bir bahaneler var. Haber var, evet var orada. evrenselde tabi manşetten var. E, elimizdeki gazetelerden görebildiğimiz bu kadar. Çok e, enteresan bir durumda. Yani, evet. Hakikaten bu ayrı, bu tarihi karar, yani çeşitli bugüne kadar seslerini de biraz önce verdiğimiz çeşitli hukukçuların, milletvekillerin, milletvekili ve hukukçuların sanıkların, icra kurulu başkanlarının, avukatların filan açıkladıkları gibi son derece e, basın tarihi açısından ve uluslararası basın kuruluşlarının Katipiri'de e, Avrupa Parlamentosu'ndan çok sert bir tepki göstermiş. Adaletsiz bir karar olduğunu söylemiş. Onu da belirtelim. Parlamentosu Türkiye raportörü Katipiri'den sert bir açıklama geliyor. Cumhuriyet kararında adalet yok demiş. Ee, ve işte böyle ee, şimdi şey tabii e, ilginç olan bu bu kadar önemli tarihi bir karar mesela e, cumhuriyeti hariç tutarsak e, çok say elimizdeki gazetelerde yok hürriyette yok mu hürriyette var ha? var var Hürriyette değil de Kanal dede problem var. Kanal dedeki haberler kısmı ve politik tartışmalar kısımları azaltılıyormuş Kanal D'deki. Ee, bunlardan bahsediliyor. Eski amiral gemisi nasıl vermiş? Cumhuriyet çalışanlarına hapis cezası diye vermiş. Ee, Ahtan değil mi? Evet evet ha, vermişler. Vermiş, vermişler. Milliyette vermiş mi? Milliyet vermiş. Ne Aferin onlara. Hadi gene iyisiniz kaplığınız aferin. Vallahi aferin ben göremiyorum ama senin Öyle tabii mi? daha keskin bakışların var acar muhabir olarak. Acar. Ee, şurada efendim. Cumhuriyet davasında 15 ha, kişi e yapmış Ama ben de haksız değilim yani. 3-6 satır. E, sol üst sol, köşede en, sol, en önemli. Sol üst mü? Alt, pardon. Altını e, üstünü karıştırdın. İşte bende de o problem. Şahin gözler <gülüyor> olmasına rağmen. Ee, zaten Milliyet Gazetesi'nde genellikle önemli haberler sol alt köşeden veriliyor. Gazete ihtiyaç ve zaman mesela ben ilk diyeyim. olarak oraya o ilk olarak oraya bakıyorum. Evet 36 kelimeyle verilmiş doğrusu. Güzel. Habercik de vermiş. Saydım. Ben hızlı çalışıyorum. Evet. Tamam. tamam. Bu, bu meseleyi bugünkü şeyimizi böyle tamamladık. Takip edeceğiz. Takip edeceğiz ve Cumhuriyet hiç susmayacak diyorlar Haberlerimiz, yorumlarımız birilerini rahatsız edecek ama biz kamuoyuna gerçekleri duyurmaktan asla vazgeçmeyeceğiz diyor. Her darbe döneminde büyük baskılar gören, yazarlarını suikastlarda kaybeden Cumhuriyet Gazetesi yoluna hep devam etti. Bu ağır cezalarda Cumhuriyet'i yıldıramayacak ve evrensel gazetecilik ilkeleri doğrultusunda habercilik yapmasını engelleyemeyecek diyor Türkiye'nin demokrasi. Özgürlük ve hukuk tarihinde bir utanç belgesi olarak da yerini aldı. Mahkeme heyeti olmayan deliller ilk günden çöken iddianame ve suçlamalarla hüküm verdi. Gazetemiz yönetici yazar ve muhabirleri hakkında verilen hapis cezası kararları utanç belgesi olarak yerini aldı diyor. Diğer gazeteler bunu görmemiş. Ne yapalım? Açık gazete.